alemlerle tahammülde ehl Sünnet'in vasatiyetinden, vasat olmasından bahsedeceğiz. Malum arkadaşlar insanlar üç sınıf. <gülüyor> üç sınıf genelini avam dediğimiz halk tabakası ne yapar? Oluşturur. Genelini avam dediğimiz halk tabakası oluşturur. Kıyamete kadar da bu böyle devam edecektir. İkinci sınıf müteallim dediğimiz Öğrenen, öğrenci sınıf ki bu müteallim iki şekilde olur. Bir kısmı halka daha yakındır, müstemidir, onlar sadece işitir. Diğeri kitabeten bu işi yani yazıyla, formal bir eğitimle ne yapar? Alır. Ki öğrenci diyoruz biz bunlara. Üçüncü sınıfta alim sınıfı. Alim, evet. İlim büyük bir şeref, büyük bir mertebe. Alimlik büyük bir şeref, büyük bir mertebe. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın varisi olmak, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın minberinde oturmak, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine göre hüküm vermek, insanların meselelerini fetvalarla ne yapmak, çözmek kolay bir iş değil. O alimlerin işi. O bakımdan alimlerde pek çok vasıf vardır. Alimlerde pek çok vasıf vardır. Alimlerdeki bu vasıflara burada ne yapacak? Temas edecek değiliz. Bu konuda muhtelif eserler var. Oralardan ne yapabilirsiniz? Bunlara bakabilirsiniz. Bizim burada meselemizin özünü alimlerin durumu değil. Yani alimlerin durumu zaten açık. Alimler o makama, o melkiye veraseten gelmiyorlar vehbi bir ilimle gelmiyorlar. Yani ne? emeklerinin karşılığını Allah hazir ve celle'nin onlara vermesiyle geliyorlar. Emek deyince kolay bir emek olarak telakki etmeyin arkadaşlar. İmam Zehbi, Tezkiratül Huffaz'da muhaddisunu yani hadis alimlerini tanır, tanıtırken anlatırken çok enteresan bir cümle kullanıyor. Diyor ki Hadis alimleri öyle insanlar ki, İmam Zehebi kendi asrını kastediyor Hicri 700'de, şu zamanımızda onlardan bir tanesinin sahip olmuş olduğu ilme sahip olan bir insan yok. Hatta onlardan bir tanesinin sahip olmuş olduğu ilme sahip olması mümkün olan bir insan da yok. Evet, yani Hicri 700'de söylenmiş bir laf bu. Hicri 700. 1400 küsürdeyiz. Dikkat edin. Yani bir o kadar daha ne yapmış? Zaman geçmiş. O bakımdan. Yani ilim mertebesi çok yüce bir mertebe. Onun için işte alimler Allah'tan hakkıyla korkarlar. Alimler Allah'tan hakkıyla korkarlar. Allah'tan hakkıyla korkmak Allah'ın helallerini helal bilip haramlarını haram bilmek. Onlar Sadece helallerini helal bilip haramlarını haram bilmiyorlar. Aynı zamanda bunları ne yapıyorlar insanlara? Öğretiyorlar. Değil mi? Aynı zamanda insanlara bunları öğretiyorlar. Çünkü zikir meclisleri ilim meclisleri. ilim meclisleri alimlerin meclisleri. Hatip Bağdadi'nin kitabını okurken hep ne yaptık? Örnek verdik. Onlarca ne yaptık? Örnek aldık. Onun için bize düşen, bize lazım olan onların makam ve mevkilerini tayin etmek değil. Çünkü onların makam ve mevkilerini ancak onların akranları tayin eder. Yani ben Necmi kardeşiniz olarak ya Şeyh, işte Albani ne büyük alim desem çok bir kıymeti yok. Çünkü niye? Ben onun akranı değilim ki onun ilmini ölçeyim. Ya da işte İman Zehebi ne büyük bir alim desem çok bir önemi yok. Çünkü ben onun akranı değil. Onun ilmini ne yapamam? Ölçemem. Ama kalkıp bir İbnül Kayyim bir i̇bn Kesir, bir i̇bn Recep, bir Zehebi, kendi ilimleri hakkında ne yaptığı zaman, konuştuğu zaman, birbirleri hakkında ne yaptığı zaman, iltifat ettiği zaman, işte o zaman elbette ki bu ne olur? Çok yüce olur. Değil mi? Ne olur? Çok yüce olur. Yani bugün İbn-i çok sataşan olur. İbn-i kızan olur. Ama bir Zehebi, benim şu gözlerim benim şu gözlerim şu dünyada, bakın dikkat edin, Zehebi'nin sözü. Benim şu gözlerim şu dünyada, hatta bırakın şu dünyada, şu dünya semasının altında onun bir benzerini görmemiştir. Diyebiliyorsa, İmam Zehebi gibi bir insandan bu ne? Teskiye, bu itiraf gelebiliyorsa, e zaten kıymet oradadır. Peki bize ne düşüyor? Bize şu düşüyor. Alimlere karşı bizim tavrımız ne olmalı? Alimlerin heh, sahip olmuş oldukları ilme karşı bizim tavrımız ne olmalı? Yani buna bakmak lazım. Bize düşen bu. Yoksa bizde ilim ölçer yok. Alimlerin ilimlerini ölçeceğiz. Ondan sonra onları ilimlerine göre ne yapacağız? Tasvif edeceğiz. Hayır. Bizim vazifemiz bu değil arkadaşlar. Yani bizim onlara karşı hürmetimiz nasıl olmalı? Bizim onlara karşı muamelemiz nasıl olmalı? Bizim onlara karşı sözümüz nasıl olmalı? Yani onlara karşı nasıl hareket etmeliyiz? Onlara karşı nasıl davranmalıyız? Soru soracaksak nasıl soru sormalıyız? İzin isteyeceksek nasıl izin istemeliyiz? Kitaplarından ittibas edeceksek nasıl ittibas etmeliyiz? Bunları daha önceden kısmen ne yapmıştık? Almıştık. Onun için bu konuya çok fazla değinmeyeceğim. Daha önceden çünkü bununla alakalı epey ders yaptık. Müellif bakalım ne diyor? Onun sadedinde ilerleyelim. Alimlerle muamelede dengelidirler babı. Ehli sünnet alimlerini sever ve onların kadrini yüceltir. Onlara karşı edebi elden bırakmaz. Bu çok önemli. Bakın. <gülüyor> alimleri sevmek. Biz alimlerin cesetlerini sevmiyoruz. Birileri alimlerin cesetlerini seviyor. Hayır. Bizim için alimin saçının, sakalının... Pantolonunun, şalvarının, cübbesinin kıymeti yok. Bizim için o alimin kafasındaki ve gönlündekilerin kıymeti var. Ama Resulü Aleyhisselatü Vesselam mevzu bahis olunca öyle değil arkadaşlar. Sakanın da kıymeti var. Saçının da kıymeti var. Cübbesinin de kıymeti var. Affedersiniz küçük abdestinin kıymeti var. Balgamının kıymeti var. Karıştırmayacağız. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam alimleri peygamberlerin varisleri ilan ederken ceseden ne yapmamıştır? Varisi ilan etmemiştir. İlmen. Çünkü onlar geride sadece ne bırakmışlardır? İlim bırakmışlardır. Alimler ismi üstünde alim ilimden geliyor bakın. Keşiş değil. Rahip değil. Alim. Onların ilimlerini ne yapmıştır? O peygamberin ilmini ne yapmıştır? Tevarüzen almıştır. O bakımdan Bizim alimlere saygımız ilmine hürmet. İlmine hürmetten yola çıkarak bütüne hürmet. Yani biz ilmiye hürmetten bütüne varıyoruz. Bazıları da bütüne hürmetten ilme bütünlüğüne ne yapamıyor? Varamıyor. Bakın dikkat edin. Bizim çıkış noktamız ilim. Oradan bütüne. Elbette ki alim bir insanın ...kapısını açmak... ...alim bir insan abdest alırken ona su dökmek... ...bunlar elbette çok güzel hasretler... ...bunlarda hiçbir problemler... <gülüyor> ...ama biz bunu yaparken onu takdis etmek için değil... ...onu zatına zap katmak için... ...bizim zatımızdaki parçaları... ona yüklemek için değil yani... Ne? ...sahip olduğu inin yüzü suyu hürmetine bunu yapıyoruz... ...buna dikkat edeceğiz arkadaşlar... ...çünkü eğer mevzu bahis oysa... ...biz bunu ananıza da yapıyoruz... ...biz bunu babamıza da yapıyoruz... ...şurada en yaşlı amcamız, abimiz... İsminiz Hasan. Hasan, Hasan. Ha. Hasan abi bizde abdest alırken elbette ona su döperiz. Problem değil. Çünkü bizde büyüğüne saygı göstermeyen bizden değil. Neyi var? Kuralı var değil mi? Ha. O bakımdan. Yani olayları parıştırmayalım. Alimlere, alimlere arkadaşlar sevgi beslemek. Onları yüceltmek. Alimlere sevgi beslemek. Onları yüceltmek. Onlara karşı edepli olmak. Evet. Ne diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam? Küçüğüne merhamet etmeyen, küçüğüne merhamet etmeyen, büyüğünü yüceltmeyen, alimine de hakkını vermeyen bizler değildir. Alime hakkını vermek. Hak ettiği parayı değil. Hak ettiği evi değil. Ya ne? hak ettiği mekanı hak ettiği mevkiyi o ney? ilim rütbesi İşte onu vermezsen bizden olmazsın yani burada o halde iki durum var bir ne var? guluvda olanlar iki, caf olanlar guluvda olanlar onlar alimi ilminden öte zatından dolayı sevenler onun haddi yok zaten haddi yok yani ne demek haddi yok? O insanı cennete de götürebilir, cehenneme de götürebilir. O öyle ney? Mesafesiz bir olay Çünkü niye? İlim kantarıyla ölçülüyor çünkü. Tamamen zat kantarıyla. Şu ten var ya şu ten, şu beden, onunla ölçülüyor. Öyle olursa işte maalesef bu adamı nereye götürür? Cehenneme. Bir de ne var? Caf olanlar var. <gülüyor> Caf. Ya ney? Alim mi ya? Alim de kim? Ben alimim. Konya'da Konya'da bir adam televizyonda, dini konuşmada ne demiş biliyor musunuz? İbn Ömer kim ya? Kur'an'ı ben ondan daha iyi anlarım. İbni Abbas kim ya? Kur'an'ı ben ondan daha iyi anlarım. Aynen bu cümleyi kullanmış. Dini programda, ilahiyatçı bir adam cihaz. Zavallı. Zavallı. Heh. İşte böyle de yok. Böyle de yok. Yani aynı olay Peygamber aleyhissalatü vesselam içinde mevzu bahis. Peygamber aleyhissalatü vesselam ortada bir peygamber var. Muhammed aleyhissalatü vesselam. İki vasfı var. Önce kul olmak, sonra rasul olmak. Kul olmanın bütün gerekleri onda var. Unutur mu? Unutur. Hata eder mi? Eder. Aç kalır mı? Kalır. Canı acır mı? Acır. Gaybı bilir mi? Bilmez. Savaşı kazanır mı? Kazanır. Kaybeder mi? Kaybeder. Bak. Bir de ne var? Rasul var. Yani bir peygamber düşünün aleyhissalatü vesselam. Peygamber yani aşı yapacak, vurma kuruyacak. Vay bu ne büyük eksik. Hayır eksik değil. Yani peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselam melemeni iyi yapmak için gelmedi ki. Patates yemeğini iyi yapmak için gelmedi ki. Bilmemesi gayet normal. Yani Düğevi işleri bu anlamda bilecek diye bir kural yok. Bu bir eksiklik değil. Aksine bilmesi garip olurdu. Çünkü eğer her şeyi bilseydi, her şeyi bildiği için ilah edinilirdi. E bilmeyecek. Yani namazda hata yapacak. İki mi kıldım, dört Ben beşerim hata ederim, şaşarım hata ettiğimde beni ne yapın? Düzeltin diyen bir peygamber. Eğer ben gaybı bilseydim, Kur'an'ın da öyle konuşturtuluyor. Eğer ben gaybı bilseydim, hep hayır işler bana asla ne isabet etmezdi? Kötülük isabet etmezdi. Bak, Peygamber Efendimiz için de bu var. Ama siz onu şimdi ne yapın? Hani adamın teki diyor ya, o Allah'tır. E yani ne olur? İşte bunu Peygamberi yapan ne yapıyor. Alimine yapan Peygamber ne yapıyor yani? Fark eden bir şey yok. E bir de ne var? Caf dediğimiz peygamber işinde, mesela bir Fazlur Rahman gibi. Yani Muhammed bir postacı ya. Postacı. Ya ne demek postacı? Ona Allah kitap vermiş, onu getirmiş bize, aracı içindekini bilmez. Sünnet mi öyle bir hakkı yok? Hüküm koymak mı öyle bir hakkı yok? Öyle bir şey yok. Şimdi ben sizden bir tanenize bir mektup vereyim. Siz o mektubun kapağını açmayın, İçinde ne olduğunu bilir misiniz? Hı. Bilmezsiniz değil mi? İşte Muhammed'i de bir postacıya benzetiyor. Aynı. Aleyhisselatürlüsü. İşte bu da cafı olan. İşte e, alim, e, alim dekilmiş ya. Onlar hiçbir şey bilmez. ya i̇şte. e, Yani sen eğer onun akranı olamazsan zaten neyi bilip neyi bilemeyeceğini bilmediğin için böyle hükümleri ne yaparsın? Verirsin. He. İşte yani biz ortadayız. Anladınız mı? işte iki grubun ortasındayız. Ortasındayız. Ortasındayız. Ha. önce Müslüman olduğumuz için Allah Hazreti Celle'ye hamdü sena edeceğiz. Sonra da bakın üstüne basa basa söylüyorum. Önce Müslüman olduğumuz için. Sonra da ehl sünnet vel cemaate mensup olduğumuz için. Ya hoca olur mu ya bu şirk? Bu tevhid tevhid. Buna şirk diyen kendi ne olduğunu diyor. Önce Müslüman olduğumuz için. Sonra ehl sünnet vel cemaate mensup olduğumuz için şükredeceğiz. E yani biz Müslüman olup da dürzi olsaydık ne olacaktı? <gülüyor> Müslüman olup nusayni olsaydık ne olacaktı? Müslüman olup rafizi olsaydık ne olacaktı? Müslüman olup cenni olsaydık ne olacaktı? Müslüman olup mürci-i gali olsaydık ne olacaktı? Ehl-i sünnet ve cemaat. Bunlar sırayla siz İslam'ı ehl-i sünnetten, ehl-i sünneti İslam'dan ayıramazsınız. Çünkü İslam ehl-i sünnettir. Ehl-i sünnet İslam'dır arkadaşlar. Bunu birbirinden ayıramazsınız. Ayırdığınızda işte o zaman ne yapar? Tehlike çanları çalar. Evet. Buna dikkat edeceğiz. E hocam, e selef nerede kaldı? Geçen ders açıkladı. O ehl-i sünnetin kendisi zaten. Biz ne selefi ismimizde ne de ehl-i sünnet ismimizden ama ikisinden. E selefisinden feragat edelim. Hayır. Böyle bir şey yok. İkisinden de feragat ederiz. İkisinden de. Çünkü onlar birbirinin neyi? Eşliğe kelimeler. Bunların birinden feragat yok. E yani işte selefi atalım millet sevmiyor. <gülüyor> ya arkadaşım yani millet sevmiyor diye biz ne zamandan beri sıfatlarımızı, vasıflarımızı kenara atıyoruz? E millet sevmesin. Ne yapalım sevmiyorsa millet. Yani milletin sevip sevmemesine göre mi strateji belirleyeceğiz biz? Öyle bir şey yok. Ha. İkisini zaten birbirinden ayrı etmiyoruz. İkisi birbirinin neyi? Tamamlayıcısı. Selebi salih kim arkadaşlar? Selebi salih kim? onlar? Kim onlar? Gökten ilmediler. Üç hayırlı desin. Zamanlama açısından ama muhteva açısından hatırlayın eski dersleri ta peygamber aleyhisselatü vesselamla başlamış işte Albanilere Şeyh Binbazlara, i̇bn Hüseyminlere uzanmış halka alacağım. Muhteva açısından. O bakımdan he, dikkat edeceğiz. Evet oku. <gülüyor> Ehl-i Sünnet alimlerini sever ve onların kadrini yüceltir. Onlara karşı edebi elden bırakmaz. Onları müdafaa edip onlar hakkında iyi zanda bulunur. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada alimler genel. Genel, genel. An. Ne demek genel? Yani bütün alimler. Evli sünnet ve cemaate ne yapmış? Mensup olmuş. Ya hocam yani sen şimdi evli sünnet ve cemaate mensup olmuş derken herhalde sadece bir teymiyeyi kast ediyorsun. Hayır. Neviyle kastediyorum, İbn Haceri de kastediyorum, İbn Salāh da kastediyorum, Zeynettin Arakiyle kastediyorum, Süyūtiyle kastediyorum, hepsi. Ha. E hocam nasıl olacak? E bunların bir kısmı eşari, e bir kısmı işte maturidi. <gülüyor> nasıl olacak? Ha i̇şte burada basit genel. Nasıl olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Doğrularını alacaksınız yanlışları mevzubayısı olduğu zaman almayacaksınız. E hocam yanlışı biz nasıl tespit ederiz? E tespit ediyorsan zaten sana sözüm yok ki. Sözüm kime? Tespit ederim. Heh, dikkat edeceğiz. E hocam taraf birlik olmaz mı bu? Bu adalet taraf kirlilik değil ki. Birileri sadece kendi mukaddes alimlerini ne yapar? yüceltirken Bak biz bütün alimlere hakkını ne yapıyoruz? Veriyoruz. Bütün alimlere hakkını veriyoruz. Dikkat edelim. Onlar o mukaddesatın dışındaki alimlere ne yapıyorlar? Her türlü lafı söylüyorlar. Ama bak biz söyleyemiyoruz. Neden? Neden? Çünkü bizim kaidemiz konuştuğumuz zaman adil olma kaidesi. Bizim kaidemiz bir topluma beslemiş olduğumuz kimi bizi neye? Adaletsizliğe gitmemesi kaidesi. Dikkat edin. Ya işte ben de şu sevmem. Ya bu mefhum. Ama onlar Müslüman. Nasıl sevmeyeceksin? Yani İslami bağ koktu mu? Kokmadı. Heh. Buradan yola çıkarak, buradan yola çıkarak, alimleri severiz ama alimleri masum, ilan etmez. Alimlerin asla hatasız olduğunu söylemeyiz. Yani mesela şunu söylemeyiz. Dört mezhep imamı cillok gibi imamdır. Allah Azze ve Celle onları levh-i mahfuzda yazmıştır. Eğer onlarda kötülük olsaydı Allah onları levh-i mahfuza yazmaz. Böyle bir şey diyemeyiz. Neden diyemeyiz? Çünkü bizim Allah Azze ve Celle'nin ilmine onun meşiyetine müdahale hakkımız yok. Domuzu yaratan kim? Allah. Küfrü yaratan kim? Allah. Adam öldürmeyi yaratan kim? Allah. Hırsızlığı yaratan kim? Allah. Akmayı bir sebebi yaratan kim? Allah. Akmayı bir ubey iblisi yaratan kim? Allah. E nasıl yaratmış bunları? He, karıştırmayacağız. Bir şeyi yaratmayı istemekle yaratmakla o şeyi sevip ondan razı olmak arasında ne var? Fark var, hep söylüyoruz. Allah her yarattığını eğer sevseydi yeryüzünde fesat olmazdı. Heh, karıştırmayacağız. Haydi belli. Herkese hakkını verdi. Herkese hakkını verdi. Herkese hakkını verdi. Evet. E hocam, yani e hatalarını söylüyorsun. Söylüyor mu? Söylüyor. Nebevin hatalarını söylüyorsun. Söylüyor musun? Söylüyor. E şu imitiyenin de hatalarını söylesene. Valla çok söylüyoruz. Söylemeyenler düşün Şimdi bakın arkadaşlar, taraf gerilik sadece muhalife ait değildir, bize de ait olur. Eğer sen göz göre göre, tamam mı? Kendi imamının hatalarını ne yapıyorsan, görmezden geliyorsan, örtbas ediyorsan ve karşı taraftaki adama da imamın hatalarını görmediği için ne yapıyorsan, bağrıp çağırıyorsan sen zalimsin. Sen zalimsin. Ha, o bakımdan, ha, kaide şu herkesin sözü, <gülüyor> anını da reddedildi. Sadece şu kabrin, sahibinin sözleri müstesna. Ya hocam ya öyle bir yaptın ki yani şimdi bizi İmam Ebu de laf edeceksin İmam de laf edeceksin işte İmam Maliyye'de laf dedireceksin. İmam Ebu Hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bir şeyi hata görmek demek, sahibine laf demek demek değildir. Karıştırmayın. Namazda elimi ben göbeğimin altında bağlamıyorum, bunu hata görüyorum. Hata gördüğüm şeyden dolayı kalkıp da o hatayı ortaya koyanları da işleyenleri küfür etmiyorum, almıyorum sadece. Almak zorunda değilim çünkü. Dikkat edelim. Ama onun ötesine geçersen, işte bunlar da zaten sünneti bilmez, ya bunlar da zaten sünnetten habersiz şeklinde eğer sen ne yaparsan fikaslara varsam hadini aşarsın. He. ama eri göbeğin altında bağlama meselesinde ben bazı hanefilere çatarken eğer hambelilere çatmıyorsam gene zahir. Çünkü hanefilerin delindi bile hambeliler bu etmiş. O da i̇mam Ahmed'in Hazreti Ali bu Ve hambeliler de bununla amel etmişler. Doğru olan da budur demişler. Peki burayı niye gizliyorsun sen? Burayı niye gizliyorsun ya? Bu neden gizli bu? Neden gizli ya? Bunu da söyle. Millet bilsin. E İmam Ahmet hata yapmaz mı ya? E yapar. Ya da İmam Ahmed'in resevindeki bir insan hata yapmaz mı? Yapar. Yani herkes odak noktası sadece bu olmamalı. Bu adalet değil. Bu ne değil? İnsaf değil. Buna dikkat edersin. Neden bunu söyledim? Şundan dolayı. Selefin menheci safi. Alimler Kur'an ve sünnete bağlı kaldıkları müddetçe kavilleri alınır. Ondan habersiz kaldıkları ya da ona muhalif oldukları müddetçe de sözlerine iltifat edilmez ama zatları ya da sahip olmuşlukları ilim ne yapmaz? Tahkir edilmez. Kayde bu böyle bir şey yok. Ha. Yani hani birileri diyebilir ya işte sen neden hocam bari okutuyorsun ki ben bari'yi Allah'ın kitabından sonra en fazla okuttuğum kitaplar içindedir. E çünkü İmam Şevkani demişler ki hocam şu bu bir şey yaz. Şevkani yaz. Ya. Yani, yani yatsan yatsan sen yazarız. Demiş ki fetihten sonra artık hicret yok. Fetih dedi İbn Hacer'in fetül bahisi. Ha. Dikkat edin. Yani onun için. E yani e, hocam fetül bahi yani işte 13. başından sonuna kadar doğru mu? E böyle bir iddada sahibi bulunmamış ki zaten. Yani sahibi böyle bir iddada bulunmuş mu? Bunu yazan böyle bir iddada bulunmuş mu? E öyle bir iddada bulunmamışsa sen niye kalkıp da illa ona doğruluk izafe etmeye kalkıyorsun? Yani demek ki. Aradaki kantarı anladık mı arkadaşlar? Bakın mizan bu. Mizam bu. Yani budur işte ehl sünneti, Sünnet'in alimlere bakışı. Onun ötesindeki bakışlar ya galileri, yani guluba kaçanların ya da cafların, yani işte alimleri, alim görmeyenlerin neyidir? Tavrıdır. ehl Sünnet bunun ortasındadır. Şimdi okuyayım, hemen bitirelim. Evet onların ömülecek hasretlerini yayar, onların ilim meclislerine koşar, onlardan alır ve onların görüşleriyle hareket ederler. Çünkü bilirler ki, alimler peygamberlerin varisleridir. Davet ve tebliğ görevini yerine getirirler. Ve onlar belalar ve felaketlerde, Allah'tan sonra ümmetin sığınacağı yerdir. Dolayısıyla ümmetin onları sevmesi, dost edinmesi, onları hak ettikleri konuma oturtması ve hakkıyla takdir etmesi gerekir. Sonra aynı zamanda onlar, Alimlerin beşer olup masum olmadıkları görüşündediler. Bilakis onların da, onların da genel anlamda <gülüyor> hata etmeleri, unutmaları ve hevada bulunmaları caizdir. Ancak bu, onların değerini düşürmez ve onlardan almayı terk etmeyi caiz kılmaz. Onlar aynı şekilde alimleri hatalı görmede aceleci davranmazlar. Bilakis bu konuda önce hata söz konusu olup olmadığının netleşmesini beklerdi. Şimdi yani burası çok önemli tabi. Yani nasıl sen hatayı hemen gördün, tespit ettin? Hangi ilimle bunu yaptın? O konudaki bütün nelere, delillere, mutlalim misin? Topladın mı? Yok. İki tane, üç tane, beş tane hadis bil. Ondan sonra kalk, ne yap? Hüküm ver. Hayır, bu da yok. Bu da yok. Dikkat edeceğiz. Evet, devam et. Onların nezdinde bir alimin hatası sabit olduğu zaman onu hatasından muvaffakat etmezler ve hatasına tabi olmazlar. O hatayı ona zarar vermek ve onu kötülemek için de kullanmazlar. Burayı zaten. gördünüz mü? Bu çok önemli. Maalesef ama yani gençlerde bu ne yok? Güzel ahlak yok. Evet devam edelim. Bilakis hata yaygınlaşıp onun sebebiyle insanların dararete düşmesinden korkulmadıkça o hatayı kapatırlar ve yaymazlar şayet hata insanlar arasında yayılırsa o zaman hata yapan o alimin mekanını korumakla birlikte sözünü, görüşünü reddederler. Evet. Yani mesela <gülüyor> irca. İrca fitnesi mesela değil mi? Mürciye olma. He, yani e, işte bunun başında Hammad bin Nuaym vardır değil mi? O muhennifenin deneyidir aynı zamanda? Hocası. E şimdi sen buradan yola çıkarak kalkıp Hammad'la uğraşamaz. <gülüyor> sen ne yapacaksındır? Ortadaki neyle? Hatayla. Ortadaki neyle? Yanlışla uğraşacaksın. Gerisine ulaşma. Gerisine gitme. Çünkü gerisi gerisini getirir. Hayır, sayam, evet. Sayam. Evet. Devam. Bununla birlikte hata yapan alimin hatasını reddetmeye ancak eğil olan bir alimin yetkili olduğunu, reddi onun şahsına değil de sözüne yöneltmeyi, onun için en güzel çıkış yolunu araştırmayı, sözünü en güzel olasılığa hamletmeye gözetirler. Bu da çok önemli. Yani ah senin mahamil diyor. Yani hamledebileceğin şeylerin en güzelini hamledeceksin. Hüsnü niyet yani. Ya altında bir dalever aramayacaksın hemen. Senin aklına ya da ilmine uymayan bir fetva var. Ee E o zaman yani bu şundandır. Hayır. Ne yapacaksın? En güzeli etmeye uğraşacaksın. Neden? Yani İmam Şafi'nin eğer sarhoş adam ne yapsa? Hanımını boşasa talak ne yapmaz? Cari olmaz. Fetvasından yola çıkarak İmam Şafii'nin kafasına kafasına vurmayacağız. Dikkat edeceğiz Buna dikkat edeceğiz. Ha. Meseleyi araştıracaksın. Acaba neden böyle söyledi? Acaba Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan Seleften Neler mi var? Rivayetler mi var? Bakacaksın. Ya adam özrü kabahatinden büyük. Hem içki içecek ondan sonra karıyı boşayacak. Ee, Karı boş olmayacak. Ya. Yani, lafa bak ya. Böyle demeyeceksin. Ona dikkat edeceksin. Evet. Çünkü bizim dinimiz eğer saf akıl dini olsaydı, geçen ders onu açıklamıştık. Hazreti Ahlin dediği gibi meslerin üstünü değil altını mesletmemiz gerekir. pislerine alt tarafı arkadaşlar. Üst taraf değil. Senin ne işin var üstte? E demek ki bak saf akıl dilimi değil. He. Geçen ders aldık. Aklı kullanır. Ama aklı neye teslim eder? Vahye. Artık nasıl kelimelerini kullanmıyoruz? Formatik olduk ya entel olduk entel takılıyoruz. Vahye. Akıl vahiy ilişkisi diyoruz artık. aklı neye teslim eder? Vahye vahye ona teslim eder. Ama yok. Eğer aklını vahye değil de Aristo'nun, Platon'un felsefesine teslim ederse zaten ortaya bir şey çıkmaz. Çıkan da olsa olsa küfür olur. Evet. Devam. Oku. Alimlerin değerini düşüren, onlara ittifat etmeyen, haklarına riayet etmeyenlerin hali bu belirttiklerimizin tam aksinedir. Tıpkı hariciler ve onlara benzeyenler olduğu gibi. Şimdi hariciler de ilim neymiş ya? İnil hukmu illallah deyip bütün sahabeyi tekfir etmek kolay. Bütün sahabeyi. E başka bütün ulemayı tekfir etmek kolay. Çok kolay yani. E şimdi birileri çıkıyor ne diyor? Ve mennem yahkum bimen enzel Allah. Efe cahiliyetiye bu. Bunlardan yola çıkarak herkesi ne yapıyor? Kâbir ilan ediyor. Cahili toplum. Ya nedir bu cahili toplum ya? Cahili toplum. Nedir bu? Cahili toplum. Ne demek bu cahili toplum? Yani ben imtiba başladım duyuyorum, halde, diyorum cahili toplum, cahil. Ya benim bildiğim bir yani şey cahiliyesi vardı, İslam gelmeden önceki cahiliye vardı. E şimdi yani ne cahili toplum? Yani adam diyor ki cahili toplum. Diyor, arkadaşım ne demek cahili toplum? Yani hani cahiller dinlerini bilmezler. Onu mu kastediyorsun? Yok yok diyor. Ee ne cahil? E, kafir desem mi ya madem öyle? Niye böyle dalay dala yapıyorsun? Yani sen cahili toplumdan kastelenen kafir toplum demekse de e neden korkuyorsun? E yani onu da diyemem canım. O zaman niye daleve yapıyorsun? Bize göre arkadaşlar kafiri toplum bu anlamda yok. Bunlar Müslüman insandır. Öyle şey olur Bunlar Müslüman insandır. Sen eğer dinlerini bilmiyorlar diyorsan e yani dinlerini bilmemek yeni kazanılmış bir vasıf değil. Yani sahabeden sonra insanlar dinlerini bilmediler kıyamete kadar da gidecek. Tabiinden herkes çok iyi bilmezdi ki dinini. Etba tabiinden. Dün geçtikçe, uzaklaştıkça dini bilmeme oranı ne yaptı? Attı. Kaynağa yaklaştıkça ne yaptı? Çoğaldı. Yani Hatip Bağdadi'nin biliyorsunuz bir sözünü almıştı. Hatırlayan var mı? Kendi dönemini tanımlarken bir cümle kullanıyor. Dönemli bu. Yani benim döneminde diyor muhaddis yok diyor, kalmadı. Diyor. Ya, Hatip Bağlar döneminde muhaddis kalmayacak ya 100'lerde, 400'lerde. Yani o dönemde muhaddis kalmayacak. E bak o dönemde de cehalet varmış demek ki. He. Yani bak mutabirlere çok dikkat edeceğiz arkadaşlar. Cahili toplu. Şirki toplu. Yani, yani bunlar ne demek? Yani bunlar bunlar bunlar ehli sünnetin terimleri değil. Bunlar ehli sünnetin ne yapmışlar? Birilerinin vasfa haline getirmiş. Ehl-i sünnet de. Evet. Yine alimlerini kutsallaştıran, onlar hakkında aşırılığa gidenler, onları bulundukları menzil daha yukarı yükseltenlerin hali de ehl-i sünnetin tam aksinedir. Şimdi dedik ya galiler ve caflar. Bu ikisi arasında gidin gelin. Siz ortasınız. Ortada olmaya ne yapacaksınız? Gayret edeceksiniz. Evet. Onlar Alimlerini mutlak olarak yani körü körüne taklit etmişler. İlkeleri olarak delili ve hakkı değil bilakis şeyhin sözüne sözünü ilke kılmışlardır. Bu imamları hakkında aşırılığa giden hatta onlar için ne Mürsel nebinin ne de mukarreb melekin ulaşamayacağı makamlar tayin eden rafizilerin hali gibidir. Diyor <gülüyor> Humeyni? bizim imamlarımızın öyle bir mekanı vardır ki o mekanı ne mürsel bir nebi ne de mukarrab bir melek ne yapamamıştır? Ulaşamamıştır. Öyle diyor. Evet. Onlar imamlarının masum olduklarına inanırlar. Onları hata yapmaktan sehivden ve unutmaktan tenzih ederler. Yani biz öyle bir ümmetiz ki peygamber bile hata yapabilir, peygamber bile unutabilir diyoruz. Ama bir farklı. hatırlatılır. Başka düzeltilir. Heh. Şimdi sen umursan sen hata yapsan nasıl olacak bu? Nasıl olacak? Ha, ama sana da birileri geliyorsa bilemem. Yani mümkün değil değil mi? Vahiy bak işte vahiy bu. Heh, vahiy, vahiy bu. Var. Vahiy bu. Cebrail bu. Bunları hiç karıştırmayacağız. <gülüyor> Oku. Aynı şekilde şeyhleri hakkında aşırılığa giden sofilerin aşırıların hali de böyledir. Onlara göre şeyhine niçin diye soru soran kafir olmuş olur. Ve derler ki şeyhin önünde ölü yıkayıcının önündeki gibi ölü gibi ol. Şimdi mesela şu laf. Şimdi ehli sünnet biliyorsunuz. Adi, adaletten ne yapmıyor? Ayrılmıyor. Şimdi bu lafı siz iyiye de hamledersiniz, kötüye de hamledersiniz değil mi? Eğer siz bu laftan Peygamber e, aleyhissalatü vesselamın huzurunda ders diyenlerin, ders dinleyenlerin başına ne konsa, kuş konsa kaçmayacağını anlıyorsanız bir problem yok. Şimdi ben bunu selefe mensup, bir kitapta selefi salihine mensup bir alimi kitabında görsem ne yaparım? Bunu anlarım değil mi? He. ama ben bunu Arabi'nin kitabında görsen böyle anlama He. yani söylüyoruz hep diyoruz yani sözler bile bazen ne yapmaz söz söyleyeni doğrudan ifade etmez neyine bakarsın kastına bakarsın e şimdi bu kitapta kalmışsa kastını tespit etmek mümkün mü değil e biri nakletmişse şimdi bunu Cavit abi söylese kastını sorarım sen buna neyi kastetiyorsun Cavit abi hele sen buna neyi kastettiğini bana açıkla o belki ben şunu kastediyorum. Tamam derim o zaman. Ama şimdi kitapta ben kitaba bunu soramam. Ya da bunu işte şundan bundan naklettim. E ona da ben bunu soramam. O zaman ne yapacağım ben? He, o adamın genel durumuna bakacağım. Dikkat edelim. O adamın genel durumuna bakacağım. Eğer genel durum itibarıyla ilme ne Mensup bir insansa bunu neye hamledeceğim? edeceğim? Üzer. Neye? eviyle hamle edeceğim. Ama yok eğer genel itibariyle ilme değil de hevaya bid'ate mensup bir insansa işte o zaman ne yapacağım? Orada duracağım. Diyeceğim ki bu söz nedir? Yanlıştır. Ha, dedim ya, yani işte sen şeyin huzurunda aynen ölünün yıkayıcının huzurunda olduğu gibi olacaksın. Yani e, aler ıttak ona teslim olacaksın. Her şeyini alacaksın. Ona hiçbir soru soramayacaksın kalbinde geçeni bilir diyeceksin, gönlünde geçeni bilir diyeceksin, yatağına gireni bilir diyeceksin, cebine gireni bilir diyeceksin. E o zaman arkadaşlar, hafaza melekleri ne iş yapar, münker nekir melekleri ne iş yapar, bunlara hiç ihtiyaç yok. E bunlar yani gelsinler, ne yapsınlar? Bütün her takdiratı yapsınlar. E zaten biz ahirete gitmeden bilenler varmış, baksana bizim serayemizi. E biliniyormuş, demek ki kimse gizli kalmıyor kimseye. Halbuki biz biliyoruz ki he, biz kendi içimizde, kendi neyimize beni cildemize gizliyiz. E şimdi akşam benim evde ne yaptığımı siz nasıl bilebilirsiniz? E, eğer siz biliyorsanız zaten problem yok. Anlaşılıp İşte. Demek ki bakın yani hep söylüyorum insanların anlamasını sağlamak istiyorsanız olaylarla onları olun. ne yapın? Anlatın. Çok kolaydır. çok kolaydır. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hep örnek veriyorum size. Uhud'da okçulara diyecek ki 20 küsur okçu. Bak burayı terk etmeyeceksiniz. Savaşı kazandığımızı görseniz bile savaş lehimize dönse bile bak uyanı yüzde. Burayı ne yapacaksınız? Terk etmeyeceksiniz. Ama terk ediyorlar. Hamzalar şehit oluyor. Demek ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şeyler kadar bile ne neye sahip değil? Gaybı bilmeye sahip değil. Ha işte. Bunu hemen vereceksin adamın önüne. Ya doğru söylüyorsun ki hocam. Ya bu nasıl olmuş? Ben bunu anlamadım. Dur bir şu işi biraz daha ben kurcalayayım. Siz hiç bir hadis biliyor musunuz? Bir adam gelmiş demiş ki ey Allah Resulü ben dur demiş. Böyle düşünmüştün değil mi? Böyle bir hadis biliyor musunuz? Bak gelmiş Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna. Ben anlatacağım şimdi. Dur dur demiş. Sen böyle böyle düşünmüştün değil mi? Şimdi biliyor musunuz böyle bir arası? Ya, yani adam anlatıyor. Adam anlatıyor. Yani gittim diyor şeyin huzuruna diyor. Bir ay önceki olay. Ha. Tam diyor anlatacağım. Dur. Sen falan tarihte falan yerde, falan kişilerle şunları yapmıştın. Bak diyor. Keramete bak diyor. Adam diyor. Maşallah. Ne büyük halim. Yani e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Allah bildirmeden bilemiyor bunları. Bilmesi de ne değil? Mümkün, Mümkün değil. değil. Adam geliyor ki Allah Resulü "Yandım" diyor mahvoldun. Ne yaptın diyor. Boruştuyken hanımla cümayet. Bunu bile bilememiş Peygamber Efendimiz. Bak ne yaptın diyor. Ne oldu? Hayırdır. E oruçluyken diyor hanımla etti diyor. Şimdi benim halim nice? Yani orada hemen ilmini konuşturuyor. Yani dikkat edelim bakın. Ama şimdi niye bilirdin yani? Şimdi ikiler bilir ama. Şimdilikler bilir. Hani e, Saydın Nursi için şöyle denir. E, İstanbul'a geldiğinde soru sormadan cevap verilir diye kapısına yazdırmış. Evet. Soru sormadan cevap verilir diye kapısına yazdırmış. Söylenir yani. Söylenir. Her evet, evet. Ama soru ha, ha, sorulmaz. Ya da işte öyle yani. Nasıl olur bu ya? Nasıl olur? <gülüyor> peygamber aleyhissalatü vesselam'a gelmişler soru sormuşlar. Hiç kimse peygamber için aleyhissalatü vesselam için ha, biz soru sormaduğuna bize cevap verir dememiş. Onun için bakın. Fıkıhta kaide. Hacı silminde kaide. La <gülüyor> yecus tekhirul beyan an vaktil ace Ne demek? Beyanı geciktirmek nereden? Vakti hacetinden. Ne değildir? Caiz değildir. <gülüyor> yani suali sormuşlardır Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a cevap vermiştir. Ama bazen vermediği de olmuştur. Örnek verebilecek olan var mı? Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kelalenin sorulmuş. Kelaleni <gülüyor> Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sükut etmiş ve gitmiş. Bazı rivayetlerde iki gün sonra. Bazı rivayetlerde daha fazla bir müddet sonra çıkmış, soru sorunu aratmış, gel demiş. Allah vahi indirdi. Şimdi cevabını veriyorum. Kelal'imde. Yani bu bir miras hukuku. Miras okulu. Cennet, iyice derler. Ha, yok. Kelal orada. Ha. miras hukuku. Hayır, hayır, cennet diyecekler. O, o da ayrı bir olay. O da ayrı bir. Evet. Devam. Alimlerini çok yüksek mertebelerde gören ama Onlara kendilerinden hata unutmak ve heva gibi hallerin vuku bulabileceği birer beşer gibi muamelede bulunmayanların hali de ehl sünnetin aksinedir. Onlar alimlerine kesinlikle hata yapmaları gerekmezmiş gibi muamelede bulunmuşlardır. Alimlerden birinde bir hata gördüklerinde o hatayı büyüttükçe büyütür, her yere uçurdukça uçurur, onu alimin kadrini düşürmek, Onunla meşhur etmek, hatayı değil de alimi hedef almak ve insanların o alimi terk etmesi için kullanırlar. Şimdi bunu yani kendi hesabımıza alalım arkadaşlar. Bunu kendi şu şu cümleyi kendi hesabımıza alalım. Şu cümleyi kendi hesabımıza alalım. Diyelim ki ya acaba şu cümlede ifade edilen ana fikir bende var mı? Ne kadar var? Evet. Bende var mı? Yani var olduğuna karar verirsen ne kadar var? Önce bende var mı? Çok önemli. Çok önemli. Yani şimdi biz bir şeylere cevap verirken başka şeylere ne yapmamalıyız? Girmemeliyiz. Çok önemli. Evet. Yani mesela bir örnek vereyim ben size. Bundan yıllarca önce İstanbul dışında bir yerdeyim. Bir genç geldi. Mühendislik fakültesinde okuyam. Dedi ki ya dedi hocam dedi <gülüyor> ben dedi İmam Ebu Hanife'yi hiç sevmiyorum. Aynen bu cümleyi kullandı. Dedim neden arkadaşım? Neden? Niye sevmiyorsun? Yani sevmeni gerektiren ne yaptı? Ya dedi bu ümmeti Muhammed'in başına irca fitnesini sardı. Durdum. Dedim ki sen bunu kimden duydun? Kimden duydun sen? Sana bunu kim söyledi? Dedi ki ya hocam dedi işte dedi bir arkadaş var dedi Şeh Mukbil Vadi'nin bir kitabı var, ondan bölümlerle ders yaptı. Bu kitap mevcut bendi. Her dedim buna göre mi karar verdi Evet buna göre karar verdim. Dedim ki ona ben bak dedim o adamı bu sana İmam Zehebi'nin Siyer Alem mübelasını açsın. İmam Zehebi'nin Siyer Alem mübelasından ne yapsın? Ebu Hanife'nin tercihmesini okuyup tercüme etsin sana. Tamam dedi. Bulmuş çocuğu. Çocuk Arapça biliyor. Demiş ki ona. Bana ne demiş? İmam Zehebi'nin Siyer Alem mübelasından İmam Ebu Hanife'nin neyini? Biyografisini ne yap? Tercüme et. Çocuk da almış Tercüme etmeye başlamış belli yerleri devamlı atlatıyor. O anlamış demiş ki ya buraları ne çabuk geçtin koskoca sayfa. Ya oralar lazım değil demiş. Diyor ki 150 sayfa biyografide diyor toplasan diyor 10 sayfa tercüme etmedi diyor. Çünkü niye? Hep cel sözleri aldı diyor. Tadir edilen sözleri ne yapmadı? Almadı. İşte dedim bak dedim burada olay nedir biliyor musun? Her bilenin bir bilen vardır. İşte o bilen üstündeki bilenin kitabı önüne konduğu zaman kendi hevasıyla ne yapar? Kendine yarayanları okar. Çünkü adam bilmiyor. Şimdi Türkiye'de adam Buhari şerhi yapıyor. Namazda ellerin kaldırılması meselesini gelince hadisi okuyor şerhetmeden geçiyor. Yani çok gördüm. Niye? Onu şerretmeye gerek duymuyor şerletse insanlar bir şeyleri ne yapar? Anlar. E her şeyi şer ediyor ama onu şerletmiyor. İşte yani demek istediğim şu. Önemli olan arkadaşlar, önemli olan insaftan ve adaletten ne yapmamak? Ayrılmamak. Al, ayrılırsan zaten bir işe yaramaz. Evet oku. Alimlerden birinde bir hata gördüklerinde o hatayı büyütükçe büyütür. Her yeri uçurdukça uçurur. Onu alimin kadri düşürmek Onunla meşhur etmek, hatayı değil de alime hedef almak ve insanların o alimi terk etmesi için kullandılar. Dolayısıyla bunlar iki zıt hasreti bir araya getirmişlerdir. İfratları onları tefride götürmüştür. Öyle ki alimleri hata yapmaları düşünülmeyecek bir makamda görmek suretiyle yüceltmişler. Hata yapan alimi de kadrini düşürmek, hatasını teşhir etmek suretiyle Yerin dibine batırmışlar. İşte o ifrat tefrit ayrımını yapıyor. Biz de ne dedik? Gali ve caf dedik. Yani gulub var. Bir yanında da cefak var. Her ikisi de aynı neyi? Maksadı veriyor. Evet bitti değil mi? Bu alimler için bir hata uydurmasalar da gerçekten hata bulunsa da çirkin bir davranıştır. Evet Hı? kısaca da yani, kısaca kısaca bugün söyleyeceklerimiz bundan ibaret uzatmayacağız. Çünkü arkadaşlarım programı var. Subhaneke Allahumme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illallah ve tubdik. Allah Evet akşam ve sabah kılın. arkadaşlar. Evet birkaç böyle özür bulduk.